Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş soru sor, e, soruyor diyor ki e, mirasla ilgili diyor kafirden e, miras alınır mı? Yani ister annem olsun, ister amcam olsun, ister halam olsun. Musulman değil. Kafirdir. E, Bundan miras alınır mı? Eğer e, ehli kitabıysa Bundan racih olan İhtilaflı konudur bu alimler bir kısmı Demiş alınır bir kısmı demiş alınmaz Ama racih olan alınır Niye alınmasın alınır Bir mahsuru yoktur alınır Çünkü e, sen almasan O para gider nereye gider Başkalarına gider sen Müslümansın O paradan fayda bulursun Hiçbir mahsuru yoktur racih olan, alem, Bu para alınır Hatta Bazen alimler demişler alınması şart olur Ne zaman o çafirin hiç kimsesi yoktur Senden başka bir mirasçısı Olmasan ve bele girersin Çünkü o mirası alırsın musulmanlara kazandırırsın Yoksa o miras nereye kalır İslam devleti yoktur ki Ehli beyt şey, e, Kalsın e, be, Beytülmala Nereye kalır o Bu mesela e, Medeni sistemin içine girer Ona devlet e, el koyar Devletin hazinesine girer ee, Onun için bir Musulman bu malı alması lazım. Hiçbir mahsuru yoktur arkadaşlar. Bununla ilgili çok soru geldi bize. Çafirin ee, mirası alınır. Hiçbir mahsuru yoktur. Ee, İnşallah teala. Ama burada bir şeyi tembih edeyim. Çok insan var. Ee, bizim toplumda bu bizim samimi kardeşler ama cahilce davrananlardan ee, Babalarını, annelerini, amcalerini tekfir ediyorlar. Halbuki onlar da... Müslümanlar yani bu toplumda yaşıyorlar ama yani namaz kılmıyorlar tembellikten yani adamlar bilmedikten dolayı dinin bazı meselelerine karşıdılar bilmiyorlar ki o insanı dinlen çıkartır. bu konularda lütfen biraz daha hassaslı olalım kendimizi alim yerine yargısız infaz yapmayalım ama öyle bir nimet ta var ise kullanabiliriz bir mahsuru yoktur inşaAllahü Teala